Bölüm 44. Alimlere ve büyüklere saygılı olmak. Ey Resulüm de ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bu gerçeği ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alır. 39 Zümer 9. Hadis 349. Ebu Mesud Ukbe İbni Amr El Bedri El Ensarî'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir cemaate Kur'an'ı en iyi okuyan imam olsun. Kur'an bilgisinde eşit iseler sünneti en iyi bilen, eğer sünnet bilgisinde de eşit olurlarsa İlk önce hicret etmiş olanlar, hicret etmekte de denk olurlarsa, yaşça en büyükleri imam olsun. Bir kimse, başka birinin yetkili ve hakim olduğu bir yerde, izin almaksızın imam olmaya kalkmasın. Kişinin izni olmadan, minder, koltuk ve bunun gibi yere de oturmasın. Müslim'in diğer bir rivayetinde, Yaşça en büyük olan yerine, ilk önce Müslüman olan denilmektedir. Yine Müslim'in daha başka bir rivayetindeyse, Cemaate, Allah'ın kitabını en iyi bilen ve güzel okuyan imam olsun. Okuyuşta eşit iseler, önce hicret eden imamlık yapsın. Eğer hicrette de aynı iseler, yaşça en büyükleri imam olsun buyurulmuştur. Hadis 350. Yine Ebu Mes'ud'dan Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlayacağı zaman omuzlarımıza dokunarak şöyle buyururdu. Safları düz tutunuz. Girintili çıkıntılı durmayınız. Sonra kalplerinizle karma karışık olur. Namazda benim arkama aklı başında yaşlı başlı olanlar dursun. Sonra olgunlukta onlara yakın olanlar saf tutsunlar. Hadis 351. Abdullah ibne Mesut'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Namazda benim arkama, aklı başında ve imamlık yapabilecek durumda olanlar dursun. Sonra, bu vasıflarda onlardan sonra gelenler dursunlar. Rasulullah bu sözünü üç sefer tekrarladı. Namazda, çarşı ve pazardaki gibi intizamsızlıklardan yani erkek kadın çoluk çocuk karışımı halinde durmaktan sakının. Hadis 352. Ebu Yahya veya Ebu Muhammed Sehl ibne Ebu Hasme el Ansari, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Abdullah ibne Sehl ve Muhayisa ibne Mesud, sulh zamanında Hayber'e gitmişlerdi. Şahsi işlerini görmek için birbirlerinden ayrıldılar. İşleri bitince muhayisa buluşma yerine geldiğinde Abdullah İbni Sehli kanlar içinde can çekişir buldu. Onu defnettikten sonra Medine'ye döndü. Ölen Abdullah'ın kardeşi Abdurrahman ibni Sehl ile, muhayisa ve huveyisa Rasulullah'a gittiler. Durumu anlatmak üzere oradakilerin en küçüğü olan konuşmaya başlayınca. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözü büyünüze bırak. Büyünüze bırak deyince Abdurrahman sustu. İbn Mesud'un oğulları anlattılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara yemin ederek "Babanızın katili üzerinde hak sahibi olmak ister misiniz?" diye sordu. Sonra Ravi Ebu Yahya hadisin tamamını anlattı. Hadis 353. Cabir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'nda şehit düşenleri ikişer ikişer defnetmişti. Defnederken hangisi daha çok Kur'an biliyor diye sorar, fazla bileni Kıbleye doğru öne kordu. Hadis 354. İbni Ömer’den Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyada dişlerimi misfaklar vaziyette gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Ben, Misvakı ikram olsun diye küçüğüne vermek istedim. Cibril tarafından bana büyüye ver denildi. Ben de büyüye verdim. Hadis 355. Ebu Musa'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu: Saç ve sakalını Müslümanlıkta ağırtan kimselere, değişik havalara girmeyip hükümleriyle amel etmekten kaçınmayan Kur'an hafızına ve adil idarecilere saygı göstermek Allah'a saygıdan dolayıdır. Hadis 356. Amr İbnü Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin büyüklüğünü, haklarını bilip tanımayan, bizden değildir. Hadis 357 Meymun İbni Ebu Şebibten, Allah ona rahmet etsin, rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Ayişe'e bir dilenci geldi. Ayişe, Allah ondan razı olsun, ona bir parça ekmek verip savuşturdu. Daha sonra kılık ve kıyafeti düzgün başka bir adam geldi. Onu da sofraya oturtarak yemek ikram etti. Bu farklı davranışın sebebini soranlara Ayişe şöyle cevap verdi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların derece ve durumlarına göre muamele ediniz, buyurmuştur. Ebu Davud, Edep 20 Başka bir rivayette ise, Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara, makamlarına göre muamele etmemizi emretmişlerdir, buyurdu. Hadis 358 Abdullah İbni Abbas Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Uyeyne İbn Hısn, Medine'ye geldi ve yeğeni Hur İbni Kaysa misafir oldu. Hur Hazreti Ömen'in danışma meclisi üyelerindendi. Genç ve yaşlı alimler Kur'an'ı okuyup bilenler Hazreti Ömen'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne, yeğeni Hur i̇bn Kaysa, Yeğenim, senin devlet başkanı yanında bir itibarın var. Huzuruna girmek için bana müsaade al, dedi. Hur, Ömer'den, Allah ondan razı olsun, izin aldı. Uyeyne, hazret Ömer'in yanına girince, Ey Hattab oğlu! Allah'a yemin ederim ki, Bize az veriyorsun, adaletle hükmetmiyorsun, dedi. Ömer hiddetlendi hatta o ceza vermek istedi bunu sezen Hur ey müminlerin emiri Allah peygamberine sen bağışlama yolunu tut iyiliği emret ve cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir 7 araf 199 buyurdu benim amcam da cahillerdendir dedi bu ayeti Hur okuduğu zaman, Ömer, Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer, Allah'ın kitabındaki hükümlere karşı, son derece itaatle boyun eğerdi. Hadis 359 Ebu Said, Semure İbni Cündüb'ün, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ben çocuk denecek yaştaydım bu sebeple kendisinden duyduklarımı ezberliyordum ne var ki şimdi burada yaşlı kimselere duyduğum saygı onları söylememe engel oluyor hadis 360 enes'ten Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir genç yaşından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse, Cenab-ı Hak da o gence yaşlılığında hizmet edecek kimseler verir.